Zil melodiler, sinemelerde ben de gezer. Zil melodiler, deneden melodiler. artık gülmek daha zor <gülüyor> hiçten değil hiç dostum <gülüyor> çok koştum çok boşluğa ya. düştüm taktım dostum ya sahip çıktım aileme <gülüyor> durdum hep yolun yanında bıraktın temiz gelecek <gülüyor> baroşun çocuklarına <gülüyor> Sen iz bıraktın gözümün tam altına göğsümün üzerine yıldızların tam ortasına sabret bu kadar suç gelir bela belki tek yol budur gelmek için kardeşim yanına denedim kendimi tutmayı zorladım ama hiç başaramıyorum güleriz her zaman bilirsin artık o günlere ulaşamıyorum İyi bir nakarat yapınca için sana danışamıyorum. Yanlış anladılar, anlatamıyorum. Ateş altındayım, savaşamıyorum hiç. Ey peşimden sürü seri lorda dar kapanma beni. Cinni hey. Uyanma zor yere. Gelemedi biz Kaçamam bu sefer. Sarılır gör yanım tehlikeli kelimeler Gece biter ve senin dostlarından Bir gün geçer, kapalı kapılarında Bırak yeter, sokaklar için öderiz beden Geçime kör bizim bizi mahveder, günaş açır ama sonra ışıklar için bu karanlıklar, beklemek için sabırsızım Kanımda zehirli melodiler, kanımda zehirli melodiler Kanımda zehirli melodiler Alıştık zorlu kavgalara da bitmeyen gecelere hiç uyanamama ya da Sanki bu kumarın içinde son kuzum müzik Kabul ederim ama Sonunda kaybeden ben olursam Herhalde çıkamam bir yarına Bu iş çok dik Sanıyorsunuz ben yapıyorum makara Baroştan kurtulmak isteyen ruhumu susturamıyorum bu maddan Zavaşım kaderimle endipten fazlasını yaşama Yoruldum bitmedi mi basamak acısın artık çelik kasalar Yolu dene rahatlas Yanında yedi kişi el uzatmaz Hırsından devriliyor tüm yüksek binalar Ellerim bağlı fakat dönemem planla ya. Zehirli melodiler, ey. peşimden sürüp geliyorlar. Kafamın için de gittim zehirli melodiler. Kaçamadık zehirli melodilerden Aaa gör beni bir yerden Düşen hayalleri topluyorum yerden Zehirli melodiler Beynimi deli eden Gözlerim kapansa da Kafamın içindeler Denedim elli sefer Bitiremedim ki ben Ölümle kavgamız var Devir değişti bir yapan Değil ki yalnızca melodiler zehirli Sevimli gözüken sahtelik Gerçek isteyin mi? Ötüseyin bi anladın dinleseydin bi Nefsinler dönüyor, sen kalma seyirci. Artık içimdeki ses benim değil senin vi benim değişti kesin ki olamam daha da ulusal. Aşılacak sorunlar, sancılar garı ulusal. Çıkılacak yokuşlar, hazırlan daha var. Üş kalk yok durmak. Görünce biledi bir. Gedo için pan zehir zehirli melodimiz. Artık da bana güç veriyor biri. Tıpkı Brody, Tupac ve video gibi. Aklımı boğdu, sonrası yoktu Dönüyor dünya, bir yılın doldu Suretin her yer, kapıma komşu Şimdi derin gece güneşim oldu Anlatamam yok yok gecelerini Kaplıyor bu hoş boş gecelerimi Çıkarız bu ateşten, boş ellerimiz kalır Zehirli melodiler, zehirli melodiler, eyy